Arkadaşlar merhaba. Saat altı oldu herhalde benim saatime göre öyle. Herkes henüz girmemiş olsa da. Ee, bismillah diyelim başlayalım ikinci haftaki e, Diner Tarihi bize Geçen hafta tabii kimler bağlandı kimler bağlanmadı onları ben hatırlayamıyorum ama arşivden e, bu dersleri dinlediğiniz, takip ettiğiniz bilgisini aldım. Dolayısıyla tekrar yapmamıza gerek yok sanırım. Bu arada sesimde bir problem var mı? Yüksek ayarda şu anda. Teşekkür ederim. Sağ olun Ayşen Hanım. Ee, dediğim gibi 5 dakikalık bir tekrar yapalım. Bir de arkadaşlar şimdi akşam namazı e, vakti girecek. 6.30'da ara verelim mi? 15 dakika. 6.45'te ara verip 6.45'te başlamak üzere. 6.30 ve 6.45 arası ara verelim. Tamam. Çünkü 5 kişi okunacak. Derse geç başlatmak istemedim. Ondan sonra 7.45'e kadar dersimizi yapmış oluruz. Tabii öyle. Hı hı. Bu haftaki konumuz hem maniheizm hem mecusilik ya da işte zerdüşt dini dediğimiz din. İlk bölümde o zaman maniheizme yapalım. Aradan sonra hem onun özetiyle hem de mecusilikle devam ederiz. Geçen haftaya dair sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Özetle ben birkaç kavramdan bahsetmek istiyorum. Dinler tarihinin mesela kelam gibi diğer ilahiyat bilimlerinden farkından biraz söz etmiştik. Ve demiştik? Gitgide dinler tarihi inananları, inanan insanın bakış açısını, onun duygularını, hislerini ve inancını önemser hale geldi. İlk günlerdeki böyle dini küçümseyen, dini psikolojik, sosyal sebeplere indirgeyen pozitivist dinler tarihi anlayışının artık yok olduğunu söylemiştik. Dinler tarihinin çok ilgi gören bir alan olduğunu söylemiştik. Ee, dediğimiz gibi dinlere yaklaşırken onları kendi terim ve kavramlarıyla anlaşmayı anlamayı hedefleyen ve bunu yaparken dinler tarihi araştırıcısının da araştırmacılarının da dini inançlarına e, karşı çıkmayan, bunları da dikkate alan bir bilim dalı haline geldiğini söyledik. E, arkeoloji, tarih, sosyoloji, psikoloji, linguistik gibi alanlardan da mutlaka yardım aldığını söyledik. Farklı yaklaşımlar olduğunu söyledik. Mesela fenomenolojik yaklaşımı tercih eden araştırmacıların olduğundan bahsettik. E, onun dışında dinler Tarihi'nin isminde de geçtiği üzere tarih vurgusunun önemli olduğunu, e, dini öğelerin, elemenlerin, dini figürlerin, dini sistemlerin incelenmesini tarih merkezli yaptığını söyledik. Eğer tarihi dikkate almazsa bunun fenomenoloji olacağını ya da bir nevi felsefe olacağını söylemiştik. Bu derste de özellikle ben bu metodolojik şeyler hakkında bir fikrimiz olsun istiyorum. Dolayısıyla sadece Müslüman bir bakış açısıyla diğer dinleri şöyle tanıtıp geçmek tarzında bir giriş dersi değildir dinler tarihi. Uzmanları da alanlara uzmanlaşmayı, işte sahada belli bölümlerde uzman olmayı önemser. Bugün de kabul gören, yaygın olan anlayış bu. Dolayısıyla işte Hristiyanlık, Yahudilik, Hinduizm, Budizm gibi dinlerin çok böyle spesifik, çok özel, detaylı konularını araştırıyoruz bugün. Yine de daha çok Hristiyanlık ve Yahudilik üzerine çalışmaların yoğunlaştığını söyleyebilirim. Doğu dinleri, uzak doğu dinleri dediğimiz alanın e, hala daha kısır kaldığını söyleyebilirim. E, özellikle de altına vurguladığımız şey teolojiden ya da kelamdan farkının e, diğer dinleri anlatırken mümkün olduğunca objektif olmak olduğunu söyledik. E, çeşitli yaklaşımlar olduğunu söyledik. Detayları çok fazla bilmemize ya da detayları çok fazla dikkate almamıza gerek yok. Şimdi bu hafta, hani bu bakış açısıyla e, Mezopotamya dinleri denen, özellikle de Hristiyanlığın ilk döneminde çok etkili olan Maniheizm'e bakacağız ve Zerdüşlü'ye ya da Meciusili'ye bakacağız. E, ben bu haftanın konusunu daha e, daha çok ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Özellikle de şu alanda şanstayız. E, bu haftanın iki bölümü için size tavsiye edebileceğim çok güzel iki tane roman var. E, bugün onları getiremedim. Onlar evdeler. Burada ders kitaplarımız var. Manihiyizm için Emin Maluf'un Işık Bahçelerini tavsiye ederim. Bugün bizim anlattıklarımız akılda pek kalmayacaktır. Ama o kitabı okursanız hem manihiyizm konusunu kafanızda halletmiş olursunuz. Hem de güzel edebilir bir eserle bu konuyu hatırlamış olursunuz. Çünkü bugünkü bugün inceleyeceğimiz dinlerde de göreceğiniz gibi dinler tarihi çok fazla yeni kavramın, terimin, ifadelerin devreye girdiği, böyle ilk defa karşılaştığımız bir alan. Dolayısıyla böyle edebi eserler ya da başka türde mesela sinema filmleri değişik konuları anlamamızda, onları daha iyi hatırlamamızda yardımcı olacaktır. Maniheizm için, tekrar ediyorum, Emin Maaluf'un Işık Bahçeleri yapı kredi yayınlarından çıktı. Tercümanını şu anda hatırlamıyorum ama Emin Maluf'un kitapları meşhurdur bilirsiniz. Şimdi doğal olarak Emin Maluf'un da bir bakış açısı var. Normalde kitaplarında onun Hristiyan-Arap kimliğini çok bariz bir şekilde görürsünüz. Ama şık bahçelerinde Mani'yi gerçekten anlamaya çalışarak ve onun hayatını böyle sanki yaşıyor hocasına yazdığını görüyoruz. Yine de aramızda isteyenlerle okuyalım. Bunu daha sonra da konuşalım. Mesela bakış açısını nasıl yazmış, dinler için ne söyler, bir dinler tarihçisi nasıl bulur diye. Evet, Temer var mesela Emin Maluf'un. Daha sonra Doğu'dan Uzak'ta, Yolların Başlangıcı. Bunlar eğer Orta Doğu Araplarına ilki duyuyorsanız tavsiye edeceğim kitaplar. Kendisi Maruni, Katolik bir Lübnanlı Arap. İnşallah Hristiyanlık dersinde bunun üzerine çok yorum yapacağım. Bizim çünkü az bildiğimiz bir alan Doğu Hristiyanlığı. Halbuki bize en yakın e, olması gereken bir alan. E, dolayısıyla böyle yazarların eserleriyle daha anlaşılır bir şekilde getirebiliriz konularımızı. Manihiyizm için onu söyledik. Zer de tekrar edeceğim ama şimdi ilginizi, çe hmm. ilginizi çekeyim. Dersi olan ilginiz artsın diye diğer kitabı da söyleyeceğim. Aranızda Nazan Bekiroğlu'nun Nar Ağacını okuyan var mı? Nar da zer düştük için çok e, faydalı bir kitap. Modern dönemden ya da daha çok işte klasik dönemden bahsetse de e, bizim, bizi konuya ısındıracak. Konuyu çok güzel hatırlamamızı sağlayacak. E, böyle hani da güzel bir lezzet bırakacak diyelim. Öyle bir kitap. E, yeri geldiğinde konuşuruz neden, nasıl bahsediyor diye. Evet şimdi... Özetimiz bize ve Zerdüşlüğü anlatacağımızı söylüyor ve Manehizm'in gnostik bir dil, din olduğunu, İslam'ın ortaya çıkışından sonra da yavaş yavaş silindiğini söylüyor. Zerdüşlüğü az çok biliriz ama acaba bildiğimiz gibi ateşe taparlık ya da ateşe tapma dini miymiş bu Zerdüşlük? Bugün onu sorgulayalım. Arkadaşlar Bismillah deyip Manehizm başlıyoruz. Manehizm çok ilginç bir isim sunuyor bize bugün özellikle e, batı dünyasında en azından benim bildiğim kadarıyla çok ilgi gören bir din. Çünkü çok değişik bir e, dediğim gibi bir resim çiziyor. Hristiyanlığın doğdu, doğduğu ve daha çok şekillendiği 3. yüzyılda. Yani Hristiyan Amentüsü'nün yoğun bir şekilde şekillendiği, işte Hristiyan yazarların, teologların Hristiyan inanç sistemini tartıştığı işte bu konsillerin toplanmasından önceki dönem gerçi. Ee, şöyle ifade edelim, Hristiyan akidesinin oluşmasından önce bir sürü tartışma yaşandı. Doğu Roma topraklarında. Yani bugün bizim Anadolu'nun topraklarında, Anadolu'nun içine aldığı o tartışmalar sonucu Hristiyan akidesi belli bir şekilde aldı. Bütün bu tartışmalar yaşanırken Hristiyanların yanı başında bir de Manihaistler vardı. Ve Manihaistler ee, içinde yaşadıkları toplumu kültürel, sosyal açıdan çok etkilemişlerdi. Bir de aklımızda kalsın diye şöyle bir şey söyleyeyim. Hristiyanlıkta göreceğiz, e, Batı felsefesinin, Batı düşüncesinin, e, özellikle de işte Latin Hristiyanlığının en önemli kilise babalarından Augustinus var ya da işte Augustin, Augustin şeklinde telaffuz edebiliriz. Augustin e, gençliğinde bir maniheisti, Mani'nin takipçisiydi. Daha sonra Hristiyan oldu. Onunla ilgili bize bilgiler verecek, maniheizmle ilgili. Ama bakalım nasıl bilgiler verecek, olumlu mu, olumsuz mu ya da bu dinin tanınmasında nasıl bir e, rolü olacak Augustin'in? Arkadaşlar maniheizm, Mani'nin takipçilerinin... E, takip ettiği, uyguladığı bir din diyelim. Kurucusu Mani, M.Ö. 3. yüzyılda yaşıyor. 276'da ölecek. Ee, dolayısıyla adından anlayabileceğimiz gibi Mani'nin takipçileri. Yalnız bu isim çok böyle masum mu? Çok e, böyle altında bir ideoloji barındırmayan? Direkt bu dine verilmiş bir isim mi? Burası biraz büphem. Maniheizm tabiri caizse her çevreden Eleştiri almış, sert eleştirilere maruz kalmış, dışlanmış, günah keçisi haline getirilmiş bir din. Hristiyanlar, Hristiyan yazarlar, ilk dönem Hristiyan yazarları onlara çok yüklenmiş. Sonra da bize Müslüman yazarlardan göreceğiz. Ama bizim Müslüman yazarlar, Arapça yazan Müslüman yazarlar daha yumuşak, daha anlamaya yakın bir dil kullanacaklar. Mesela Biruni'nin eserinde Maniheizlere dair bir isim, bilgiler göreceğiz. Şimdi Maniheizmi bizim metnimizde hemen gnostik bir dindir demiş. Bu, Bunun üzerinde çok fazla tartışma var ama gerçekten de Gnostik düşüncenin merkezinde olduğu bir din. Konuşacağız neymiş grönstisizm diye. Maniheizm 3. yüzyılda Mani isimli, böyle çok karizmatik bir lider tarafından ortaya atılan, ortaya çıkarılan bir din. Ortaya atılan diyoruz çünkü Maniheizm kutsal bir ilahi varlık tarafından kendisine kutsal kitap verildiğini söylemiyor dolayısıyla bizim hani Müslümanların semavi din anlayışı içine girmiyor. Maniizm çok yayılma göstermiş. Özellikle Orta Asya topraklarına kadar yayılmış. İşte Hindistan, İran'ın güneyi, Mezopotamya'nın güneyini içine alacak şekilde yayılmacı bir din olarak karşımıza çıkmış. Misyon faaliyetleri olmuş. Bizi hani böyle Orta Asya tarihinden falan hatırlarsak Uygurların resmi dini olmuş bir dönem. 8. yüzyılda Bögü Han döneminde e, ve bugün hala arkeolojik kazılarda e, Orta Asya topraklarında Maniheizm'e ait e, şey kaynaklar çıkıyor, metinler çıkıyor. E, çok ilginç şeyler var orada gerçekten. Şimdi 8. yüzyılda e, Uygurların resmi dini hale getirilmiş. 12. 12. yüzyıla kadar orada Güçlü bir şekilde varlığını sürdürmüş ama özellikle Maniheizm'in geleceği söz konusu olduğunda İslam'ın gelişiyle bu dinin tamamen ortadan kalktığı söyleniyor çünkü maniheistler arasından İslam'ı tercih eden çok olmuş bunda nedenlerini biraz sonra dini daha iyi tanıdığımızda görmüş olacağız. Mani İranlı, Güney İran'da doğuyor. Bayağı bu Babil sınırında, en güneyinde ve Hristiyan bir ailede yetişiyor. Ama ortodoks kabul edilmiyor. yani bugün ve o günde kilisenin, işte bu siyasi otoritenin temsil ettiği kilisenin dışında yer alan, hani böyle heterodoks diyebileceğimiz bir grup, gruba mensup ailesi el grubu deniyor buna. Hristiyanlık bölümünde inşallah göreceğiz. Ortadoğulular, Ortadoğu kükenliler. E, dindar bir ailede. Babası özellikle onu dindar bir şekilde yetiştiriyor. Ve Mani'nin küçüklüğünden itibaren değişik tecrübeler yaşadığı, işte 12 yaşından itibaren de vahiy almaya başladığı söyleniyor. Mani'nin e, ikizim diye tabir ettiği bir ilahi varlık diyelim. Ruh diyelim, bunun ne diyeceğimizi artık daha iyi tanıdığımızda karar vereceğiz dini. E, bu ikizi dediği varlıktan e, ilhamlar aldığını söylüyor. 20 yaşında bu ilhamlar çoğalıyor. Mesela uzlet hayatına çekiliyor. Çeşitli tecrübeler yaşıyor. Ve o zamanki İran İmparatoru Şapur zamanında e, Mani'nin Mani öğretisi diyelim rahat bir şekilde insanlarda yankı bulunuyor.